Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Kömür ve İklim Değişikliği 2016 raporuna göre Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı resmi söylemin aksine artarken yeni kömürlü termik santrallerinde eklenmesiyle Türkiye'nin ileride ekonomisini karbonsuzlaştırması imkansız hale geliyor. İklim ve enerji uzmanı Önder Algedi'nin Türkiye'deki enerji politikaları, yatırımları ve kömürlü termik santralleri inceleyerek hazırladığı güncel raporuna göre Kömür ithalatı 1990 yılına göre 2014 yılı itibariyle 6 katına çıkmış durumda. Türkiye'de kurulmak istenen ithal kömürlü termik santrallerin kapasitesinin planlanan yerli kömürlü termik santrallerin 6 katı olduğu vurgulanan raporda 2002 yılından beri eklenen 9 gigavatlık kömürlü termik santral kurulu gücünün 6 gigavatının ithal kömürle çalıştığı açıklandı. EPDK listelerine göre Türkiye'nin günümüzde 59 santraliyle uygulandı. 16 gigawatt kurulu güce sahip enerji sektörü sera gazı salımının en kritik sorumlusu dendi. Türkiye'deki sera gazı salımlarındaki artışın en kritik sorumlusunun kömür ve doğal gaz olduğuna dikkat çekilmiş raporda. 1990'da 207.8 milyon ton olan salımlarının 2014'te 467.6 milyon tona çıktığına dikkat çekildi. Bu tarihler arasında enerji sektörü 259.8 milyon ton olan sera gazı salımlarındaki bu artışın 206.6 milyonu tonundan sorumlu oldu. Raporda Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazlarının 24 yılda %125 arttığı enerji sektörü kaynaklı sera gazı salımlarının ise 1990-2014 arası %156 artış gösterdi derdiği belirtildi. Raporda ayrıca artışın 167.2 milyon tonu kömür ve doğalgazın yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksit kaynaklı denildi. Rapora göre Türkiye'nin toplam kömür tüketimi 1990 ve 2014 yılları arasında 54.5 milyon tondan 97 milyon tona yükseldi. Rapordaki veriler bu 42.5 milyon tonluk artışın yaklaşık 41.5 milyon tonunun kömürlü termik santrallerden kaynaklandığını gösteriyor. Raporun yazarı Önder Algedik, Türkiye'de ithal kömür kullanımının 2002'den beri termik santraller yüzünden arttığını görüyoruz diye açıkladı kendisi. Santrallerin çift kulvarda büyütüldüğünü belirten Algedik şu açıklamayı yaptı. Son dönemlerde yetkililerden enerji bağımsızlığı için yerli kömürü destekleyen açıklamalar duyuyoruz. Hatta Tufan Bey'li ithal kömür santrali açılışında Cumhurbaşkanı ithal kömüre karşı olduğunu beyan etti. Ancak veriler Türkiye'nin hem ithal kömürü hem de yerli kömürün kullanımını arttırma arzusunda olduğunu gösteriyor. Üstelik öncelik ithal kömüre verilmiş durumda. Türkiye 2002'den beri AK Parti döneminde her geçen gün kömüre daha da bağımlı hale geliyor dendi. Raporda lisans almış ama hiçbir ünitesi çalışmaya başlamayan, ön lisans almış ya da ön lisans başvurusu değerlendirilen 37 santral EPDK listesinde aday olarak yer alıyor. Bu aday santrallerin 14 tanesi linit ve asfaltit yakacak, Kalan 23 santral kömürü ithal edecek. Bu santraller Rödovans Sözleşmesi olan iki projede dahil edilince 29.4 gigawatt aday santral bulunuyor. Rödovans modeliyle toplam 3 gigawatt güce sahip 9 santral kazanılmış. Bunlardan iki tanesi henüz lisanslama süreçlerine başlamamıştır diye vurgulandı raporda. Deniz Aytekin orkaların yani katil balina diye ifade edilen bu balinalar hakkında bilinmeyen 5 gerçeği yazdı Yeşil ormda yalan yazısında. Şöyle deniyor yazıda SeaWorld gibi büyük şirketlerin elinde korkunç işkencelere maruz kalarak birer kuklaya çevrilen ve yaşamakları yok sayılan orkalar bazı yönlerden tüm canlılar içinde bize en çok benzeyenler. Birincisi orkalar köpek balığı değil, köpek balıkları kadar büyük olmaları ve katil lakaplı orkaların köpek balığı olarak anılması neden olsa da aslında orka dünyanın en büyük dişli balina türü. 2. Orka kültürel evrim geçiren tek hayvan farklı sürülere ait orkaların incelendiği bir araştırma farklı kültürlere ait orkaların genlerinin de değişik olduğunu ortaya koydu. 3. Orka dünya üzerinde menopoza giren 3 canlı türünden birisi İnsan, kılavuz balina ve orkalar dışında tüm dişi canlı türleri öğrenedik dek üreme yetisine sahip. Bu üç tür ise üreme yetilerini kaybettikten sonra onlarca yıl yaşamaya devam ediyorlar. Doğanın üreme üzerine kurulu kanunlarına uymayan bu durum National Geographic'te şöyle açıklanıyor. En güçlü iddialardan biri anne anne hipotezi. Yani 1966'da ortaya çıkılan bu iddiada yaşlanan dişilerin var olan çocuklara bakabilmek için daha fazla çocuk yapmaktan feragat ettikleri. Bu teoriye göre çocukların ve torunlarının hayatta kalmasına yardım etmek için üremeye son veren dişiler zaman içerisinde menopoza girecek şekilde evrimleşmiş. Teori bununla da sınırlı değil. Balina sürülerinde hem dişi hem de erkek çocuklar ergenlik döneminin sonuna kadar sürüyle beraber hareket ettiklerinden sürü içerisindeki duygusal bağlar artıyor. Sürüdeki çocukları ve torunlarıyla ortak çok fazla gen paylaşan anneler de bu bağlılığın bir sonucu olarak üremek ve yeni yavruları beslemek yerine yaşayan çocuk ve torunlarına destek olmak, onları hayatta tutmayı tercih ediyorlar. 4. Orka grupları farklı sürü ve klan ve cemaatlara bölünmüş durumda. Sürü ve ekranlar arasındaki fark orkaların kullandığı dil yani dil konuşurlar. 5 insandan sonra en yaygın olarak görülen canlı türü de orkalar. Orkalar Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya, Kuzeyin dondurucu sularından Hawaii adalarına ve Ekvator'a kadar her yere yayılmış durumdalar. Hatta orkalara Thames Nehri, Rhine ve Elbe nehirlerinde bile rastlanmış zamanında. Evet, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle Orkalar'ın korunduğu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil,